Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel 94.9 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programındayız. Bugün Bahri Bayram Belen yok. Ben varım Aynur Tuncel Yazgan ve konuğumuz meslektaşımız Sayın Bana Molu. Kendisi insan hakları hukuku alanında çalışan ee, bir e, hukukçu ve mesleki eğitimlerde bize sağ olsun e, yön veriyor. E, Strasburg'daki e, edindiği deneyimleri e, bizlerle paylaşıyor. Yeni hukukçuların yetişmesine İnsan Hakları Merkezi ve diğer sivil toplum kuruluşları üzerinden yaptığımız meslek eğitimlerde önemli destek veren bir meslektaşımız. Bir de yüksek lisans sezinin kitap haline geldiğini biliyorum. 12 levhadan çıktı. 2019 bu yılın Eylül ayında ya da sonrasında sonbaharda. Ama çok uzun ismi. Sadece İnsan Hakları Mahkeme Sözleşmesi'nin 18. maddesi ve tutuklulukla ilgili olduğunu <gülüyor> biliyorum. Şimdi hem hoş geldiniz demek isterim size. Hem de kitabınızın adını söyleyebilirim. Gelerseniz dinleyicilerimize çok sevinirim. Buyurun efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için Aynur Hanım. Sizle bu sohbeti yapabiliyor olmak benim için çok bir, bir e, keyif olacak. E, kitabımın adı benim bile <gülüyor> aklımda tutamayacağım <gülüyor> kadar uzun. E, siyasi amaçlı tutuklama yasağı çerçevesinde insan Hakları hmm. Avrupa Sözleşmesi'nin 18. maddesi kapsamı, uygulanması hı hı. bunlarla ilgili genel 18. maddenin bütün yönlerini ele almaya çalıştığımız bir evet. kitap. O zaman çok isabet olmuş sizin bugünkü konuya konuk olmanız. Çünkü bugün bir önceki programda da dinleyicilerimize söz verdiğimiz gibi sizinle Osman Kavala kararını İnsan Hakları Mahkemesi'nin 10 Aralık'ta İnsan Hakları gününde yayınladığı ve ihlal tespiti içeren Osman Kavala'nın bireysel başvurusu hakkındaki kararı söz, dile getirmek, sizi dinlemek istiyoruz, sizin yorumlarınızı merak ediyoruz. Önemli çünkü Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu Osman Kavala ve Anayasa Mahkemesi... Gerçi oy çokluğuyla oy birliğiyle değil ama ihlal kararı vermemişti. Ben dinleyicilerimize hemen şu minik hatırlatmayı da yapmak isterim. Biz bu programı önden kayda aldık. Çünkü avukat olduğumuz için yıl sonu yoğunluğundan dolayı hepimizin duruşmaları vardı. Denk gelmedi doğrusu. Perşembe günü canlı yayın yapmayı hiçbirimizin zamanı ama bunu söylememin nedeni şu. Bugün Pazartesi 16 Aralık bakarsınız programımız Perşembe günü yayınlandığında Osman Kavala tahliye edilmiş olur. Umarım. <gülüyor> Dolayısıyla Umarım. bu kayıtla bizi dinlemelerini isirham ediyorum. Belki e, tutukluluğun devamı ile ilgili sözlerimiz eskimiş olabilir. <gülüyor> e, bu bir umut ama gerçekçi olalım ve tutukluluğun hala devam edeceğini de öngörerek Osman Kavala kararını değerlendirelim. Ben minik bir anımsatma yapmak isterim. Osman Kavala gezi olaylarının organizatörü ve yöneticisi olmak iddiasıyla bu eylem isnat edilerek tutuklanmıştı. İki suç vasfı yapılmıştı. Bir anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs etmek, Büyükada'daki... Darbe girişimi sürerken yapılan bir toplantıyla irtibatı olduğundan bahisle ikincisi de hükümeti devirmeye hükümeti iş yapamaz hale getirmeye teşebbüs hükümete karşı kalkışma diye de adlandırılan suçu işlediği iddia edilmişti ve hepimiz biliyoruz 18 Ekim 2017'de gözaltına alınmıştı işte o hal sürdüğü için gözaltı süresi uzatılmıştı ve 1 Kasım'da 2010'da tutuklandı tutuklular yaptığı itiraz reddoldu bunun üzerine e, bir aylık süre içinde anayasa mahkemesine kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlal edildiğinden bahisle başvuruda bulundu avukatları yanılmıyorsam 29 Aralık 2017, 2017. E, bir 6 ay kadar beklenildi. Sonuç çıkmayınca artık e, anayasa mahkemesine bireysel başvurunun etkililiği tartışılır hale gelince çünkü kısa sürede karar <gülüyor> vermesi gerekiyordu İnsan hakları mahkemesine başvurdular. Sonra ilginç bir şey oldu e, şubat ayında 19 şubatta iddianame yazıldı iddianame 30 ağır ceza mahkemesi tarafından kabul edildi ve 24-25 Haziranda duruşmanın ilk oturumlarının yapılacağı belirlendi. Arada sürekli tutukluluğun devamı kararları verildi. Duruşmadan bir ay önce 22 Mayıs'ta Anayasa Mahkemesi bunu gündemine aldı. Ve şimdi e, siz İnsan Hakları Mahkemesi iştahlarını anlatacaksınız ama zaman zaman mukayese de yapabiliriz. 22 Mayıs tarihinde 10'a 5 yani oy çokluğuyla e, mahkeme başkanının ve bölüm başkanlarının, başkan yardımcılarının muhalefetiyle e, reddoldu. E, kabul edilemez bulundu. E, ama ilginç bir şey oldu. Kararın resmi gazetede yayınlanması duruşmadan sonraya ertelendi. Beni en çok e, inciten bir hukukçu olarak e, bu yandı. Çünkü hepimiz red kararının gerekçesini ayrıntılı bir şekilde duruşmaya girmeden önce... Bilme hakkına sahiptik aslında o davayı izleyen hukukçular olarak. Ama maalesef duruşmadan 3 gün sonra 24-25 Haziran'da sürmüştü duruşma ve tutukluluğun devamı karar verilmişti. Mahkeme başkanının muhalefetine rağmen 28 Haziran'da biz gerekçeyi evet. ve muhalefet şerhlerinin gerekçelerini görebilmiştik. Şimdi bu uzun <gülüyor> giriş olduğu özür diliyorum artık konuşmayacağım. Anımsatmadan sonra ne oldu? Haziran ayında 2018 yılının Haziran ayında. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvurunun etkililiğini tartışan e, Osman Kavala'nın avukatları İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdular. Ne dediler? Hükümet ne dedi? Onlar hükümete ne cevap verdiler? Birleşmiş Milletler'in e, bu arada verdiği kararlar oldu evet. değişik e, komitelerinin, komisyonlarının. Onların etkisi neler olabilirdi? Ne karar çıktı ve... Bu karar acaba tahliyeyi sağlar mı? Bundan sonra ne olacak? Ben bütün sorularımı baştan sorayım. Hepsi bundan sonra zamanın sizindir efendim. Buyurun. Teşekkür çok ederim. Ee, Birçok e, hak ihlali karar verdi İnsan Hakları Mahkemesi. <gülüyor> e, aslında hem Türkiye özelinde e, bakıldığında pek çok ilki de barındıran bir karar aslında bu. Hmm. Kendi içinde. E, i̇lk önce yani tutukluluğun bir mahkûş şüpheye dayanmadığı... Dair sözleşmenin 5. maddesinin 1. fıkrasının C bendinden bir ihlal kararı çıktı. Osman Kavala kararı Türkiye'deki insan hakları savunucularına yönelik onların tutuklanmasına yönelik mahkemeden çıkan ilk karar ve aynı zamanda tabii ki ilk ihlal kararı. Ee, onun dışında e, tutukluluk bağlamında mahkemeden ilk kez Anayasa Mahkemesinin makul sürede hızlı bir e, şekilde tutukluluk başvuruları ile ilgili inceleme yapmamasına dair sözleşmenin beşinci maddesinin dördüncü fıkrasının hı hı. ihlali kararı çıktı. Mahkeme yine bu yıl içinde bundan birkaç ay önce GB Türkiye kararını mültecilerle ilgili evet, bir başvuruda evet. e, bunun tespitini yapmıştı Anayasa Mahkemesinin e, hızlı bir şekilde bu başvuruları incelememesiyle ilgili. Eğer mahkemenin hükümete bildirdiği davalara bakacak olursak son zamanlarda bunun içinde ifade özgürlüğü dosyaları da var aynı şekilde yaşam hakkı ile ilgili dosyalar da var tutukluluğun yanı sıra. Bu yakın dönemde mahkemenin ve bizim gündemimizde çok olacak bir şey gibi gözüküyor anayasa mahkemesinin hızlı bir şekilde bu başvuruları evet. incelememesi meselesi. Buna zaten ayrıca geliriz. Bir de <gülüyor> e, Türkiye ile ilgili olarak ikinci kez tüm Avrupa Konseyi üyesi ülkeler açısından da mahkemenin e, 15. kez verdiği bir 18. madde ihlali kararı verildi burada. E, dedi ki tutuklamanın arkasında yatan sebepler siyasidir. Burada mevzu bahis kişi bir insan hakları savunucusu bir sivil toplum kuruluşu kuruluşlarını destekleyen e, ve bu alanda faaliyet yürüten bir kişi olduğu için esas amaç onu susturmak. Aynı zamanda diğer insanları da sivil toplum faaliyetlerine katılma, katılmayın teşvik etmek yani engellemek bu insanlarıdır dedi. Daha öncesinde bunu Selahattin Demirtaş kararında söylemişti. Orada da muhalif bir milletvekili olması sebebiyle susturma ve cezalandırma amacı olduğunu sadece onun... Değil aynı zamanda ona oy veren 6 milyon kişinin ve demokrasinin de bastırılmak istendiğine dair bir tespit yapmıştı mahkeme ilk kez 18. madde ihlali kararı verirken <gülüyor> ee, biraz böyle onun devamı bir karar oldu. Ee, i̇lk önce aslında eğer mahkemenin izlediği şekilde evet. gidecek olursak önce kabul edilebilirlikle ilgili <gülüyor> konuşmak daha faydalı olabilir. Ee, burada kabul edilebilirlikte hükümetin iki tane temel itirazı oldu bir tanesi e, anayasa mahkemesi başvurusu daha devam ederken aradan Hı -hı. beş buçuk altı ay geçmiş. Siz Hı. mahkemenin önüne gitmişsiniz. İşte i̇kincilik çok önemli bir ilkedir. Hani alttan alta da mahkemeye şey söylüyor hükümet. Hı. Eğer hani bunun önünü açarsanız önünüze binlerce başvuru gelir. Bunu da siz istemezsiniz gibi iddiaları evet. olmuş bu şeyi söylerken. Anayasa Mahkemesi'nin iş yükü hakkında da ayrıntılı evet, bilgiler çok, vermiş. Çok bilgi vermiş. Özellikle darbe girişiminden sonra iş yükünün evet. çok arttığı önünde çok kompleks karmaşık yeni dosyaların yeni çözümlenmeyi bekleyen dosyaların olduğunu söylemiş. Ee, ama İnsan Hakları Mahkemesi şunu söylüyor. Burada Anayasa Mahkemesi yolunun tüketilmemesi, hı hı. tüketilmeden gelinmesiyle ilgili bir kere eğer mahkeme makul bir sürede hızlı bir şekilde karar vermiyorsa başvurucular tutuklulukla ilgili başvurularda elbette ki İnsan Hakları Mahkemesi'nin önüne gidebilirler. Bunun önünde bir Engel yok. Bir de mahkeme 29 Mayıs 2017 tarihinde bir e, iç tüzük bir politika değişikliğine gitti. Bir öncelik politikası değişikliğine. Hı hı. Ve burada bu e, Cumhuriyet Gazetesi çalışanları ondan sonra Şahin Alpay, Mehmet Altan, Ahmet Altan aynı şekilde... ...Nazlı Ilıcak, Ali Bulaç, HDP'li milletvekilleri gibi bu politika değişikliğinden sonra pek çok Türkiye'den giden... ...özgürlük ve güvenlik hakkı ve siyasi bir sebeple tutuklanma ile ilgili başvurularda mahkeme... ...zaten tutukluluk niteliği itibariyle öncelikli olarak incelenmesi gereken bir problem ama... Ee, bu politika değişikliği ile birlikte ben bunları öncelikle veriyorum dedi ve aynı zamanda Osman o da Kavala'da da bekletti tabii. Evet. <gülüyor> evet. Ee, resmi olarak mahkemenin evet. e, iç tüzüğünün 41. maddesinde verilen bir öncelikli inceleme e, kararı da mevcut. E, o yüzden aslında bu e, Kavala kararının en hızlı şekilde mahkeme tarafından incelenmiş hali diyebiliriz. Evet. Genel duruma ee, göre de. genel duruma göre iyi de. Mi gitti hızlı yani Kavalalı'nın işte 770. günüydü tutuklandığında, tutukluluğunun karar çıktığında 10 Aralık hı hı. gene de insan hakları mahkemesinin işleyişi bakımından hani kararın hem İngilizce hem Fransızca çıktığı, hem işte muhalefet şahlerinin olduğunu falan da düşünecek olursak aslında çok hızlı mahkeme kendi prosedürü, Kendi prosedürü, de hızlı prosedürü içerisinde Işık, hızlı bir onun da şey olabilir, Var kabul edilebilir. Yani. Onun dışında işte bu şeyi söyleyerek anayasa mahkemesinin hızlı bir şekilde karar vermemesini Hı -hı. söyleyerek ve orada çok önemli bir tespiti de bunu 5-4 altında da söylüyor mahkeme. Yani sen diyor 2018'e geldiğimizde zaten o hal komisyonu Hı -hı. dedin onu dedim, bunu dedim, bir sürü iç hukuk yolu var dedin onlara Hı -hı. git dedin. Hı -hı. Önündeki binlerce on binlerce başvuruyu zaten düşürdün. Dolayısıyla senin önünde incelemen gereken başvuru sayısı artık bir Hı -hı. mahkeme için makul sayılarda kabul edilebilecek bir başvuru seviyesine sayısına düştü. O yüzden artık hani bana lütfen işi yükü. Deme hani Değil bunu de. artık bir mazeret olarak gösterme nitekim de zaten sen 23 Mayıs'ta 22 Mayıs'ta 22 kararı Mayıs'ta vereceğini ver düşündün du duyurdun 23 Mayıs'ta da kararını. Tamam. Açık bekledik ve gördük diyor yani. Evet yani bekledik gördük. <gülüyor> Dolayısıyla zaten 23 Mayıs itibariyle ve resmi gazetede de 28 Haziran'da yayınlanınca e, iç hukuk yolları aslında tükenmiş, tükenmiş oldu diyerek olur. bu itirazı reddetti. Evet. Hep öyle yapıyor zaten. Evet bazen başvuru anını esas alıyor bazen karar anını esas alıyor. Yani kendisi incelemeye başladığında süreç tamamlanmışsa. Bunu da yeterli görebiliyor evet. diğer müvekkillerimiz için de hep aynı süreç evet. yaşandı. Demek ki o zaman e, belli bir süre bekleyip anayasa mahkemesini e, uzattığını anlayınca insan hakları mahkemesine gitmek... Akılcı bir yol o zaman evet. mecbur kalıyor avukatlar süreci e, belli bir süre bekledikten sonra. Evet yani bazı dosyalarda mesela diğer gazetecilerin ya da hak savuncularının dosyasında Anayasa Mahkemesi bir iki ay içinde karar vermeyince hemen gidenler de evet. e, olmuştu. Bir e, yani ayırmışlar ya o... ayırmışlardı hatırlarsanız yani e, Turhan Güney'i ayırmıştı, Şahin Alpay'ı evet. ayırmıştı, Mehmet Altın a... Her davadan bir kişiyi ayırıp böyle boncuk gibi onlarla ilgili bir karar verip. Diğerleriyle ilgili ötelemişti. Evet. Buradaki kriterlerini de anlamak çok ee, zor. Çok zordu gerçekten. Siz konuda. nasıl değerlendiriyorsunuz insan hakları hukukçusu olarak? Yani neye göre e ayırıyorlar bunu? Hiçbir fikrim yok ve gerçekten benim de en çok merak ettiğim şeylerden bir tanesi. Şimdi siz de dosyayı biliyorsunuz. Mesela Şahin Alpay ve Mehmet Altanı e, Hı -hı. Pardon, e, Mehmet Altan ve Ahmet Altan'ı ele evet, alalım. Evet, aynı aynı dosyadalar, aynı e, delillerle neredeyse, aynı suçlamalarla evet, yargılanıyorlar. Var, bir televizyon evet. programı farkı var. Onun dışında sana. hani... Başvurul tarihleri aynı fakat evet. birisiyle ilgili beraate de yol açan bir ihlal kararı çıktı. Çok önceki tarihlerde evet. verilmiş üstüne bir insan hakları mahkemesi kararı evet. 11 çıktı. 11 Ocak 2018'e evet. çıktı onların kararı. Sonrasında işte bir de Ahmet Altan'ı düşünün. İhlal kararı yok <gülüyor> ve aradan çok uzun zaman geçtikten sonra <gülüyor> neye göre bunları seçiyor ve karar veriyor... Falan bunlar çok e, belirsiz konular ve gerçekten şeffaflığa ihtiyaç var. E, Acaba burada. şey mi hani bak ulusal süzgeç olarak görevimi yapıyorum bak ihlal kararı da veriyorum diye hem kamuoyuna yönelik hem de insan hakları mahkemesine yönelik olarak görevini yaptığını göstermeye yönelik sembolik kararlar mıydı? Belki o hal yüzünden var olan siyasi baskı yüzünden anayasa mahkemesi de. Öyle de olabilir çok karar Elbette. verecek durumda değildi sanki. Ama işte neden Ahmet Altan'la ilgili aynı gün verilmedi de hani bu kadar evet. sonra yazıldı. Redse red redse değil red. mi? Bir de mesela hı hı. bu kararda yine mahkemenin 5-4 e, altında konuşuruz onu ama hı hı. E, değindiği şeylerden bir tanesi işte öncelik politikası meselesi. Hı hı. E, i̇nsan hakları... Sözleşmesinde öncelik Hı -hı. talep etmek mümkün mahkeme de veriyor bu öncelikleri anayasa mahkemesi açısından da mümkün, mümkün. iş tüzüğünü 68. maddesi uyarınca öncelikli bir inceleme talebinde bulunabiliyoruz ve biz bütün bu başvurularda hem başvuru formunun kendisine hem de başvuruyu yaparken verdiğimiz o üst yazılarda öncelikli inceleme talep ettiğimizi söylüyoruz fakat buna rağmen anayasa mahkemesinin öncelikli inceleme politikası da çok belirsiz neye göre Seçiyor ve karar veriyor. O yüzden hani evet. e, bu da şeffafla ihtiyaç duyan konulardan Ayrı bir konu. tanesi. Evet. E, i̇kinci kabul edilebilirlik meselesi de İnsan Hakları Sözleşmesinin e, 35. maddesinin ikinci fıkrasının B bendinde. Ee, şunu söylüyor mahkeme ben de bir uluslararası mahkemeyim <gülüyor> dolayısıyla benim önüme bir başvuru getirmek istiyorsan benden başka bir uluslararası soruşturma evet. ya da çözüm merciğine gitmeyeceksin diyor. veya kabul edilebilir kriterlerindeki hani bu kararlara bakacak olursak belli başlı e, kurumları mahkemeleri. Yarı yargısal ya da yargısal bir uluslararası çözüm merciği olarak kabul ediyor. Bu mercilerden bir tanesi de bizim özellikle darbe girişiminden sonra çok fazla e, Türkiye'ye karşı karar verdiğini e, bildiğimiz Birleşmiş Milletler keyfi, gözaltı ve tutuklamalar çalışma grubu. E, normalde Birleşmiş Milletler altında hani bu kararın bir Bağlayıcılığı olmadığı vesaire hı hı. söyleniyor ama bir insan hakları mahkemesi gibi kararında bir hüküm kısmı e, olduğu için hı hı. tahliye olabilir tazminat olabilir bir takım yaptırımlar öngördüğü için mahkeme bunun da e, kendisi gibi çözüm sağlayan bir e, yer olduğunu kabul ediyor ve diyor ki hı hı. benim önümdeki bir başvuruyla ilgili olarak e, aynı başvurucu aynı konu hani esasa ilişkin aynı hı hı. E, şeylerle ilgili. Ya ona gideceksin ya bana ikimizden birisine geldiysen ben bu başvuruyu kabul edilemez buluyorum diyor. Daha öncesinde e, Gürdeniz kararında bu sene Doğan ve Çakmak kararında Ergenekon ve Balyoz dosyalarında e, bu tarz kararlar vermişti. Kabul edilemez bulmuştu bu maddeye dayanarak. Şimdi burada daha önceki e, bunun esas yoğunlaştığı ülkelerden bir tanesi bu içtahdın e, Fransa. Fransa'ya karşı ve Türkiye'ye karşı verdiği kararlarda mahkeme şunu söylüyordu. Başvurcular şöyle demiş... ...ben başvurmadım ki abim başvurdu... Evet. ...komşum başvurdu... ...işte e, tanımadığım birisi... ...benim adıma başvurdu... ...mahkeme öyle bir durumda diyordu ki... E, ...benim buna inanmam mümkün değil... ...beni de ilgilendirmez hani kimin... ...başvuru yaptığı... <gülüyor> e, ...mutlaka... ...senin de bundan haberin olmuştur... ...biliyorsundur sen bunu deyip... Hayatın olağına kış... Evet, ...şimdi bilmen gerekiyor... Evet. ...o yüzden hani buradan bir kabul edilemezlik kararı veriyordu... ...fakat Osman Kavala kararında... E, Birleşmiş Milletler özel raportörleri bir araya hı hı. gelerek e, üç özel raportör hı hı. E, insan hakları e, yüksek komiserliğinin çatısı altında bir e, şeyde bulunmuşlar. Birleşmiş Milletler keyfi çalışma grubunu e, bildiğim ve karardan anladığım kadarıyla e, grubun verdiği bir e, karar yok henüz. Hı hı. Fakat hı hı. hükümet tabii ki hani böyle bir başvuru e, var e, çalışma grubunun. Önünde dolayısıyla reddedilmeli bu başvuru diye bir e, ön itiraz dile getirmiş. E, ama mahkeme orada şunu söyledi. Burada başvurucu yapmamış. E, üç tane özel raportör tarafından mektup yoluyla e, çalışma grubuna bir bildirim söz konusu. Dolayısıyla burada başvurucunun e, kontrolünde, dahilinde, onun arzusunda, isteğinde olan birebir içinde olduğu bir e, şey yok. E, durum yok. Dolayısıyla ben burada 35.2B'den... İhlak e, şeyi pardon kabul edilemez bulmuyorum. Evet. Yani başvurucunun ve ailesinin doğrudan başvurduğu ortaya konulamadığı evet. için. Evet ve kimlerin başvurduğu da belli. E, evet. kurullar kendi görevleri gereği e, raportörler yaptı diye. O zaman Cumhuriyet davası için umutlanabilir miyiz? Çünkü güncel ben açıkçası... olan sorulardan <gülüyor> evet. biri bu. Anayasa <gülüyor> Mahkemesi aynı şeyi onlar hakkında da yaptı Mayıs ayında. Reddetti Hı -hı. başvuruları. Onlar da zaten insan hakları mahkemesine evet. gitmişlerdi. Ama onlar için de sanırım böyle bir başvuru vardı. Evet ve Birleşmiş orada e, şeyden Kavala'dan farklı olarak Cumhuriyet. ...çalışma hı hı. grubunun verdiği bir... ...yani tırnak içinde bir ihla kararı da var. var. Hı hı. E, hatta benim de açıkçası Osman Kavala karar çıkar çıkmaz... ...ilk böyle kararın içinde arattığım şey <gülüyor> 35-2B oldu. <gülüyor> hani direkt e, verdim kabul edilemez buldum ya da bununla ilgili ne dedi diye. Çünkü gerçekten Cumhuriyet'le ilgili bizim de evet. öyle endişelerimiz... E, var. Edilemez, bir karar e, olduğu e, için hani oradan bir kabul edilemezlik karar çıkma ihtimali olabilir düşüncesiyle e, değerlendirecektir ama gerçekten bir umur kapısı evet. oldu bu. E, burada da aynı şey var değil mi? Burada da Cumhuriyet'in avukatları ya da e, tutuklu avukat, tutukluların aileleri tarafından yapılmış bir çalışma yok. bile Milletler e, çalışma ko komitesinin şey vermesi için. E, grubunun ihlal vermesi için doğrudan yapılan bir başvuru yok. Gazeteciler ya da avukatlar tarafından. Yine uluslararası kuruluşların Hı -hı. yaptığı başvurular var. Dolayısıyla umutlanabiliriz. Bence de Yakın bir tarihte benzer çünkü... bir karar çıkabilir inşallah. Evet çünkü gerçekten çok yani bu manipülasyona da açık bir alan bence. Yani benim başvurumu düşürmek isteyen herhangi bir uluslararası kişi ya da yapabilir. kurum benim adıma BM'ye bir başvuru yapabilir ve hükümet, bunu ileri, evet, hükümet bunu ileri sürebilir ve hani hiçbir dahlim yok, bilgim yok, onayım yok Hı -hı. E, ve bir anda bu Hı -hı. benim karşıma bir kabul edilemezlik gerekçesi olarak sunulabilir. Evet. O yüzden hani bu Hı -hı. E, yavaş e, dönüşü mahkemenin kendi içtihadından çünkü daha önce e, Türkiye'ye karşı Halil Savda kararında Hı -hı. benzer bir yorum bulunmuştu. Peraldi Fransa var. Başka pek çok mahkeme kararı var. Orada da mahkeme hani bunu söylüyordu. Şimdi böyle Kavala'da ufak bir dönüş yapmış oldu. Tabi bu içtihat ve diğer başvurucular açısından bence sevindirici bir evet. gelişme. Dileriz hak kaybına yol açmasın Umarım. bundan sonraki süreçteki başvuruların değerlendirmesi de. Peki o zaman kabul edilemezlikle ilgili bir ikincilik değerlendirmesi hı hı. yapıldı. Bir de 35-2B bakımından bir başka mahkeme tarafından önceden karara bağlanmış olmama koşulu hı hı. değerlendirdi. Peki niçin önceden karara bağlanmış olmamayı özel olarak önemsiyorlar? Yani kendileri daha önceden bir başka makamın belirlediği bir ihlal varsa kendileri niye ayrı bir çalışma yapmıyor insan hakları mahkemesi? İhla bulunmuş olmasına gerek yok. Hı -hı. Başvuru olmasın. Başvuru olmasın Hı -hı. diyor. Hı -hı. Yani söylediği şey o eğer Kendi yemeğine fayda... saygı <gülüyor> o, olsa... o, o da olabilir. Evet. E, yani genel olarak söylediği tek bir yerde evet. çözülsün. Eğer oradan evet. sonuç alabiliyorsan o zaman bana evet. hiç gelme. Birleşmiş etme. Milletler'de de aynı şey var. Yani eğer Hı -hı. oraya gidiyorsan oraya git o zaman. Hani Hı -hı. orada çöz. Evet. E, oradan bir karar al gelme Ama biz e, insan Hakları Avrupa Mahkemesi'ni tercih ediyoruz. Çünkü evet. <gülüyor> mekanizmaların sonunda çıkan kararların e, yaptırımı evet. var. Hükümet bağlı ama Birleşik Milletler kararlarını bağlayıcı <gülüyor> saymıyor. Evet, ee, yani aslında bir... ahlak kendi ve etik olarak uluslararası camiada e, bir uzman kurulun yaptığı tespitin bir hukuk devletini bağlaması beklenir. Evet ama işte bizim e, bence avukatlar da aynı şekilde bize Avrupa Konseyi ve ona bağlı olan kurumlar hı hı. üzerinden bir şey yürütmeyi tercih ettiğimiz e, için evet. mülkiplerimizde genellikle tabii ki doğrudan hani bir evet. tazminat bir bağlayıcılık bir ihlal kararı e, alabildiğimiz için biz daha çok insan hakları mahkemesini tercih, tercih ediyoruz. Tercih ediyoruz. Peki bir ara verelim mi birimizin tamam. arası? E, ondan sonra devam ederiz e, sohbetimize diye düşünüyorum. 94.9 Açık Radyo'dayız e, konuğumuz Sayın Benamolu insan hakları hukuku uzmanı bir avukat bize e, 10 Aralık'ta insan hakları mahkemesi tarafından Osman Kavala'nın bireysel başvurusu üzerine verilen kararın kabul edilebilirlik kriterlerini e, değerlendirdi. Şimdi kararın esasına girelim nasıl değerlendirdi başvurucunun şikayetleri neydi ve değerlendirme nasıl oldu? Sizin az önce söylediğiniz gibi aslında iki tane suçlama var Kavala'ya yönelik <gülüyor> ve İnsan Hakları Mahkemesi aslında her iki suçlamayla ilgili önündeki bütün delilleri teker teker değerlendirerek aslında hem tutuklama kararını hem iddianameyi hem de bir anlamda Anayasa Mahkemesi'nin ihlal bulunmayan o kararını teker teker çürütmüş hı hı. oldu genel olarak aslında diğer kararlarda da gözlemlediğimiz bir şey ama mahkeme özellikle son birkaç yıldır Türkiye'de bu artık önüne gelen başvuru sayısının çokluğundan dolayı ve aslında nitelik olarak da birbirleriyle aynı olmasından kaynaklı olarak iki tane temel Soruna çok dikkat çekiyor. Birincisi e, milli hakimin Saadet Hanım'ın da üzerinde durduğu gibi muhalefet şerhinde ve evet, onaylayıcı o da şerhinde. zaman olursa ondan Orada şeyi söylüyor yani yazıyorsunuz ama bir gerekçe ortaya koymuyorsunuz. Şimdi Hı -hı. burada da mahkemenin sürekli söylediği şey o. Kendi Türkiye ile ilgili içtihatlarında. Hı -hı. E, çok ağır suçlamalar var. Kişilerle ilgili işte anayasal düzeni devirme, hükümeti devirme, cebir ve şiddet, ağırlaştırmış müebbet, evet, cezası, müebbet gibi e, bir sistemde bir ceza sisteminde alabileceğiniz en yüksek hapis cezası ile cezalandırılmanız e, öneriliyor. E, fakat hiçbir gerekçe gösterilmiyor bununla ilgili. Öncelikli olan mesele bu gerekçelerin olmaması. İkinci e, olarak gösterilen şey de şimdi kanun sana diyor ki cebir kullanıyorsun şiddet kullanıyorsun işte şiddeti tahrik etmen lazım övmen lazım yani propaganda vesaire için söylüyorum. Hı hı. Bunların hiçbirisi olmadan sen doğrudan bir kişinin e, insan hakları savunucusu olduğu için muhalif bir milletvekili olduğu için avukat olduğu için gazeteci olduğu için yani aslında mesleki faaliyeti ya da tamamen yasal faaliyetleri çerçevesinde e, o kişiyi hiçbir somut delil olmadan yakalayıp gözaltına alıp uzun uzun yıllar tutuklu bırakıyorsun sonra da çok ağır hapis cezalarıyla cezalandırıyorsun o yüzden mahkeme burada e, aslında bu işte son yıllarda devam ettirdiği başlattığı ışıkırık e, bakır imret hı hı. E, ondan sonra son olarak parmak ve bakır e, kararıyla söylediği aynı şeyi işte altan ve alpayda da e, görmek mümkün mucbirstadının bir devamı niteliğinde bu delillere bakarak eee 51C anlamında bir makul şüphe var mı? Yani sokaktan üçüncü bir kişiyi herhangi bir kişiyi döndürdüğünüzde bu deliller bir insanı tutuklamaya yeter mi? Evet. Bu, bu suçu işlemiş mi sizce? Evet, objektif bir evet, gözlemciye kadar ikna edebilir mi? Sorusunun Hı -hı. cevabı olarak bütün delillere teker teker bakıyor. Şimdi Kavala'daki delillerin ve aynı zamanda Kavala ile birlikte yargılanıyor 16 kişinin olduğu gezi Hı -hı. iddianamesinin ve karardaki böyle bazı paragraflar bölümler aslında Türkiye'deki neredeyse bütün yargılamalarda kullanılabilecek tespitler evet, içeriyor. Mesela gerçekten. Büyükada davasında Af Örgütü'nden İdil'in bir suçlaması vardı İdil Eser'in <gülüyor> ee, işte Af örgütü, biber gazı satışlarının durdurulması ile ilgili kampanya yapmış mesela burada da <gülüyor> e, onunla ilgili bir e, iddia var. Biber gazının yasaklanması evet. için uluslararası ilişkileri kullanıyor diye bir iddia var Osman hakkında ve soru sordu mahkeme başkanı. Evet. Sen bunun için çalışıyor musun polis kullanamaz mı? <gülüyor> Polise saldırılırsa da mı kullanmasın evet, yani evet. nasıl böyle düşünürsün diye. İşte bu, burada mesela orada sorulan bütün o soru, sorular iddianamedeki deliller teker teker değerlendiriliyor. Temel olarak Hı -hı. mahkemenin gördüğü şey şu. Üçüncü kişilerle yaptığı telefon görüşmeleri, sivil toplum kuruluşları çalışanlarıyla yaptığı görüşmeler. Hı -hı. E, Amerikalı e, delegasyonlarla e, Avrupa Birliği'nin... E, delegasyonlarıyla e, yaptığı görüşmeler. Başka on, ee, çalışanlarıyla evet. bir toplantı görüşme yapmış mesela. Onun dışında hemen şuradan e, bakayım. E, bir takım böyle tanık beyanları vesaire Var gazetecilerle ve yayın evi sahipleriyle bu kültürel etkinlikleri düzenlemek için yaptıkları telefon görüşmeleri var. Onun dışında hakkında herhangi bir hani öyle fiziki takipten hükümeti devirmeye çalışmakla ilgili ya da hani böyle daha diğer suçlamalarla ilgili vesaire bir şey de çıkmamış. Genel olarak mahkemenin burada en önemli söylediği şey şimdi hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı olmayan insanları sen örgüt üyesi gibi nitelendirip. Ee, bu kişiler hükümete karşı bir komplo içinde hareket ediyorlarmış gibi nitelendirip bir de bunlara bu insanları Osman kavalarla konuştuğu için tekrar bir suçlu haline getiriyorsun ve bunu diyorsun ki bu kavala eğer bu tırnak içinde örgüt üyeleriyle e, telefonla görüşüyorsa o da örgüt üyesidir örgüt üyesidir diyorsun hı hı. şimdi bu her şeyden önce o telefon görüşmeleri sebebiyle ee, örgüt üyesi gibi kabul edilen insanların masumiyet karinesine e, aykırıdır. Bunun akılda tutulması lazım diyor. Ee, i̇kincisi de genel olarak bu yasal e, faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının çünkü bunlarla ilgili bir kapatma kararı yok. Devam ediyorlar hayatlarına gayet hani insan hakları alanında çalışan yasal dernekler e, olarak ve herhangi bir e, şüpheyi destekleyecek e, başka bir faaliyette bulunduklarını göstermediğin için tamamen yasal derneklerle e, görüşme içinde olduğu için bir kişiyi bu, bu e, şekilde suçlayamazsın diyor yani işte fon süreçleri e, var hı hı. işin içinde maddi e, konular olarak ya da işte bir takım kampanyalar e, yapılmış e, burada bir de dediği şey şu hani her şey çok yasal zaten ve hiçbir şekilde suçla ilgili makul şüphe ...olarak nitelendirebileceğimiz bir şey yok. Ve dahası hani gezi eylemleri 2013 yılında <gülüyor> olmuş. Ee, ve sen bu gezi olaylarının bitmesinden dört yıl beş yıl sonra e, bir anda şuna karar veriyorsun. Kavala gezinin finansörü ve aynı zamanda e, bu... Eylemleri organize eden kişi aradan dört yıl beş yıl geçtikten sonra bu gerekçeyle bu kişiyi tutukluyorsun evet. iki yıl boyunca Züşter Arslan'ın muhalefet şerrinde evet. de buna çok ciddi şekilde dikkat verilmişti dikkat edilmesi önerilmişti gerçekten İnsan Hakları Mahkemesi de Evet bunu etmiş. insan hakları hı. mahkemesi şeyde söylemişti Erbakan Türkiye, Türkiye kararında evet. hı hı. E, anayasa de Can Dündar e, kararında hı hı. vardı ki hı hı. anayasa mahkemesinin kararı şey yani aradan dört ay beş ay geçtikten sonrasındaki bir e, süreçle ilgili Yani siz bir insanın e, hükümeti devirmeye çalıştığını söylüyorsanız e, eğer gezi olayları sebebiyle bunun için aradan dört yıl geçmesini beklememeniz evet. gerekiyor. Çünkü burada artık bir acil ihtiyaç yok buna evet. müdahale edilmesine gerektirecek. Anayasa 13'te güvence altına alınan ölçülülük ilkesinin evet. içindeki alt unsur olan gerekliliğin. Bu tür uzun süreçlerde daha da önemli evet. bir şekilde gerekçelendirilmesi ayrıntılı bir şekilde olgusal olarak gerekçelendirilmesi gerektiğini hem Anayasa Mahkemesi Başkanı ve diğer muhalif üyeler hem de İnsan Hakları Mahkemesi bir kere daha evet, gündeme getirmiş oluyor. oldu o zaman. Bir Hı -hı. şekilde de e, olayları aslında darbe girişimine filan da e, bağlıyor hı hı. hükümet. Hı hı. Ee, İnsan Hakları Mahkemesi'nin cevabı da şu yani şeyden sonra o halden sonra çok sayıda e, özellikle ceza muhakemesi kanununda e, yakalama gözaltı süreleri e, ondan sonra e, avukatla savunulma hakkına ilişkin çok ciddi hı hı. kısıtlamalar getiren yasal değişiklikler oldu. E, fakat tutuklamayla ilgili herhangi bir değişiklik yapılmadı. Dolayısıyla hı hı. yani orada bir değişiklik yok. Hala CMK yüz uyarınca e, bir Makul olması ve hani evet, buna, kuvvetli bunu belirtin, kuvvetli belirtinin olması göre. ve buna göre koşulların sağlanıyor olması lazım. Ee, bunlar da değişmemiş o evet. hal sebebiyle yani hani onu yeni bir durum da yoktu Züşter, yok. Zülşah sen bunu da söylemişti. Evet bunu da dikkate <gülüyor> e, alarak e, hiç suç işlediğine dair bir makul şüpe olmadığı için 5.1c'den bir bir. Ben şuna dikkat çekmek istiyorum. Şimdi Buzarcı kararı baktım ben de Anayasa Mahkemesi ne demişti diye anımsamak istedim sizi davet ettiğim için çekildim biraz hazırlandım. <gülüyor> Şimdi Anayasa Mahkemesi ihlal yok diyor ama Buzarcı kararını atıf yapıyor. Halbuki Buzarcı ne demişti? İlk tutuklamada da artık evet. ilgili ve yani makul şüphenin yanı sıra ilgili ve yeterli gerekçeyi de hı hı. E, somut olgularla, delillerle ortaya koymanızı istiyorum. Çünkü siz hakkınızı kötüye kullanıyorsunuz evet. demişti. Şimdi hem bunu atıf yapıp hem de açıkça zaman mahkemesi kararında demişlerdi ki işte o hal var e, çok kapsamlı bir dosya vesaire gibi bir takım nedenleri sürüp ilk tutuklamada yeterli gerekçe açıklanamayabilir somut durumun koşulları karşısında gibi bir yuvarlak laf hı hı. etmişlerdi. Burada acaba Anayasa Mahkemesi'nin bu kararının hukuka aykırılığını... Ya da işte inandırıcı olmayışını dile getiren bir değerlendirme var mı? Ben bakamadım o kısmına çok merak ediyorum. Yani şeyde yok doğrudan. Mesela i̇nsan Hakları şeyde Mahkemesi Şahin Alpay'da de. ve e, Mehmet Altan'da Anayasa e. Mahkemesi kararı da uygulanmaması sebebiyle. Çok, çok evet. ciddi bir bölüm vardı ona evet. ayrılan. Ya da mesela evet. Selahattin Demirtaş kararında insan Hakları <gülüyor> Mahkemesi şunu söylüyordu. İşte koskoca e, genel kuruldu sadece Engin Yıldırım bir tane hakim muhalefet şerh yazmış. Diğerleri <gülüyor> de bunları bunları bunları hiç incelememiş bizim <gülüyor> yaptığımız gibi. Diyordu. Demişti, evet. Ama Kavala kararını benim gördüğüm anayasa mahkemesinin o değerlendirmelerine çok fazla girmedi. girmemiş. Hatta şeyde hmm. e, Saadet Hanım da e, Türkiye hakimi de onu söylüyor yani iddianameye çok odaklanılmış bir e, hmm. karar. Halbuki tutuklama kararındaki ilk <Gülüyor> tutuklama sırasındaki gerekçe ve anayasa mahkemesi kararı da iddianame kadar değerlendirilmeli ve dikkate alınmalıydı diyor benim de katıldığım çok bir e, aslında evet. çok kızlar kadına ama aslında haklı şeyler 18. <gülüyor> 18. madde <gülüyor> kızıyor. <gülüyor> kızıyoruz Birazcık. ben de kızıyorum <gülüyor> evet. e, onun dışında uzun tutuklulukla ilgili de e, evet. e, Kavala'nın öyle bir e, itirazı da vardı bir ihlal iddiası dedi ki cde zaten bununla ilgili bütün değerlendirmeleri yapıyorum ayrıca 5.3 kapsamında incelemedi. uzun tutukluluğa evet. bakmaya gerek görmüyorum aslında ben çok merak ediyordum yani 5.4 ile ilgili tabi değerlendirmesini de e, on, onu yapmış ama e, hakim önüne çıkarılmayla ilgili evet. e, ayrı bir çalışma ve sürenin uzunluğu evet. ile ilgili bekliyordum açıkçası. İşte Ama... o 5-4'te hani çok uzun süre <gülüyor> e, hakim karşısına çıkamadım. E, evet. Tutuk itirazlarım ve bütün süreç dosya üstünden götürüldü Hı -hı. E, kısmını da işte bu 5-1'de beş... nasıl olsa baktım, baktım deyip, deyip e, onları e. ayrıca incelemeye bir gerek görmemiş. Bir fırsattı başka bir davaya ee, diye. Evet. <gülüyor> Peki 5-4'te neler demiş? E, orada anayasa mahkemesi beş aslında 5 ne? uygunluğunun denedir tutukluluğun evet. devamını. Ee, ve Anayasa Mahkemesi, İnsan Hakları Mahkemesi'nin iştahı da şu, e, nasıl bizde işte bu 30 günde bir kendiliğinden reysen bakıyor ya da hani biz Hı -hı. talepte bulunuyoruz, belirli bir süre sonra e, inceliyor. Aslında makul sürede yargılama gibi her şey makul Hı -hı. bir sürede tıkır tıkır işlemeli. Çok fazla gecikmeye mahal vermeden diyor. Hı -hı. Ve Anayasa Mahkeme lerini de... E, ...Zubor Sloven Slovenya kararı var... E, ...oradan itibaren şey olarak... ...dahil ediyor sisteme. Diyor ki... E, ...anayasa mahkemeleri de iç hukukta... ...bu tutukluluk değerlendirmesini yapan... ...mahkemelerden bir tanesi. Dolayısıyla onlar da... ...hızlı bir şekilde Hı -hı. bunu incelemek... ...zorundan... E, Anayasa Mahkemesi'yle ilgili tutuklulukla ilgili dediğim gibi ilk kez bu tespiti yapıyor. Ve aslında hükümetin bütün bu yöndeki iddialarını teker teker çürütmüş yine İnsan Hakları Mahkemesi. <gülüyor> ilk meselesi aslında değindiği şey öncelik meselesi. Başvurucu senin önünde bir benim önümde yaptığı gibi bir öncelik talebinde bulunmuş. Fakat hani senin buna bir öncelik verip vermediğin belli değil diyor. Dahası 29 Aralık 2017'de yapılan bir anayasa mahkemesi başvurusu var. Aylar aylar aylar geçtikten sonra Adalet Bakanlığı'ndan bu dava için bir görüş isteniyor ve bu görüş... Şey kadarki on aylık süre boyunca bu öncelik talebine rağmen anayasa mahkemesi hareketsiz kaldı hı hı. diyor. Bir de çok ilginç sözünüzü unutmayın. Ee, şimdi 1 Kasım 2017'de tutuklanan bir kişi var. Sürekli tutukluluğun devamı kararları verilmiş. Ee, 3 Ağustos 2018'de başvurucu yok ama müdafiye varken bir dinleme var. Ee, onun dışında 2-3 tane öyle var ama 30 Nisan 2019'da Sağbis'le müdafiinde katılımıyla bir inceleme yapılmış. Yani ne zaman ki ee, davanın duruşmasına girilmesi hı hı. gündeme gelmiş ya da Anayasa Mahkemesi'nin belli ki evet. bunu gündeme alması gündeme gelmiş. O zaman e, Segbis üzerinden kişinin dinlenmesi ya da müdafinin dinlenmesi. Kişi de dinlenmemiş. Hı hı. Müdafinin dinlenmesiyle o aradaki bir buçuk yıllık Aydın Yavuz kararındaki evet. o halde 18 ay olabilir. Yani olağanüstü Olağan dönemde 18 ay bir kişinin yargıç önüne çıkması Hı -hı. kabul edilemez. Ama olağanüstü haldeyiz bu kere böyle olabilir demişti Aydın Yavuz kararında. Sanki o kriteri fiilen burada da uygulamışlar Uygulamış gibi 30 Nisan 2019'da bir müdafi katılımıyla inceleme yapılıyor. Böylelikle bu habeas korpus kişi yargıç önüne çıktı. Hı -hı. E bundan sonra da bir de mahkemeye çıkar sonra da mahkeme zaten işi yoluna koyar mantığı yaklaşımı var. E, bu konuda insan Hakları Mahkemesi yine ayrıca bir şey dememiş. Bir şey 5, 4, söylememiş. Anayasa Mahkemesi'ne yüklenmeyi tercih evet, etmiş bu kararında. E, ama şunu söylüyor. Diyor ki çok uzun süre dosyada bir kısıtlılık var. Evet. Dolayısıyla hem başvurucu hem de e, avukatları içinde bu dosyanın ne var ne yok neyle suçlanıyorlar Belgeleri bilmiyorlar. Belgeleri inceleyemiyorlar. inceleyemiyorlar. Doğru düzgün bir e, kendilerini savunma imkanları da olmuyor. Bunu da dikkate ...alıyor bu hareketsizlik çerçevesinde. Bir de diyor ki yani o hal artık kalkalı çok oldu. Oldu değil mi? Ee, o, karar, o hal kalktıktan sonrasında da diyor sen hareketsiz kalmaya devam ettin. Çünkü Şahin Alpay'da bir yıl iki ay üç gün. Ee, Ahmet, şey, Mehmet Altan'da da bir yıl dört ay üç günü daha öncesinde... ...o hal koşulları kapsamında. Yani açık çek vermiyorum ama ihlal de etmiyor... Hı -hı. E, olabilir Hı -hı. hani çok önünde evet. karmaşık dosyalar var yeni cevap bekleyen dosyalar evet. var o halde iş yükü de çok diyordu, diyordu. şimdi buna referans verip e, şunu söylüyor Hı -hı. E, bu o hal kalktı artık hani hızlı bir e, şekilde karar vermesi lazım diyor ve burada az önce sizin söylediğiniz gibi ee, kararın 23 Mayıs'ta çıkmış olmasına rağmen resmi gazetede yayınlandığı o 28 Haziran evet. süresi yani arada geçen o bir yıl e, pardon bir ay beş günlük süreyi de hesaba katıp bir yıl e, beş ay 29 günü Anayasa Mahkemesi'nin e, şey yapmıyor. <gülüyor> Makul e, hızlı bulmuyor yani. Evet. Pekala bir ihlal kararı verebilirdi ve tahliye gündeme evet. gelebilirdi. Çünkü ihlalin başka türlü giderilmesi evet. tutuklukta <gülüyor> mümkün değil. Peki e, o zaman beş bir ve beş dört dinleyicilerimiz zaten kararda okuyarak anlamışlardır daha iyi değerlendirilebilir 18. madde meselesi var ikinci kez Türkiye hakkında <gülüyor> verilen bir e, e, ihlal var devamı da gelecek gibi görünüyor Öyle bu gözüküyor. uygulama değişmezse 18 ile ilgili çalışmanız da uzmanınız da bu konuda olduğu için söylüyorum çok kısaca zamanımız zararlı için ne söylemek istersiniz ardından da peki bundan sonra ne olacak hala kavalanın tutukluluğu sürecek mi? 18. madde kısaca aslında tarafların taraf devletlerin Sözleşme uyarınca iyi niyetli bir şekilde hareket etmekten bir noktada ya da en başından itibaren vazgeçmeleri <gülüyor> anlamına geliyor. Ee, burada da Demirtaş kararından farklı olarak e, insan hakları mahkemesi makul bir şüphe olmadığı için yani tutuklama kararı ile birlikte e, ortada bir makul şüphe olmadığı için herhangi bir somut delil olmadığı için en başından itibaren kavalanın aslında tut tutuklanmasının esas nedeninin arkasında yatan amacın onun insan hakları çalışmalarını susturmak, durdurmak ve insanları da bu alanda çalışmak, çalışmamak için evet, caydırmak. Evet. insan hakları, savunucuları korksunlar, çekinsinler. Evet, öyle olsun. Mücadele istiyordu. Ee, şimdi hani bu ihlal kararından sonra bir de sözleşmenin 46. maddesi evet. uyarınca evet. E, mesela şeyde yaptığından yine Demirtaş'ta yaptığından farklı olarak Demirtaş'ta çünkü eğer başka bir delil durumu varsa somut bir durum varsa e, o zaman bakılabilir ama eğer yoksa derhal tahliyesine Hı -hı. demişti. Kavala'da bunu da söylemeden direkt hani ne olursa Hı -hı. olsun derhal tahliye Hı -hı. edilmesi gerektiğini söylüyor. E, dolayısıyla bu karar uyarınca 46. madde çünkü kararların bağlayıcılığı aslında bir anlamda yani Hı -hı. başlığı da o. Evet. Derhal serbest bırakılması gerekiyor. 18. maddenin e, bir anlamda başvurucular açısından güzel e, olan ve yeni hı hı. imkanlar sunan e, alanı şu... E, eğer Azerbaycan'da olduğu gibi çok fazla 18. madde ihlali kararı veriliyorsa hı hı. ve taraf devletler bu kararlar uyarınca o kişileri serbest bırakmayı reddediyorsa ya da o hı hı. kararlara uymayı reddediyorsa e, o zaman bakanlar komitesi önünde belirli bir çoğunluk sağlanırsa bu taraf devletlerin konsey üyeliğinden atılmasına kadar giden bir takım yaptırımlar Allah söz konusu. Evet bence de. <gülüyor> Evet. Türkiye açısından da Demirtaş kararından sonra parlamenterler meclisi karar uygulanmayınca önümüzde Azerbaycan örneği var. Türkiye eğer bu kararları uygulamazsa onun için de böyle bir adım atabiliriz diye bir not düşmüştü bir raporunda. Evet. Hı hı. O yüzden şimdi Kavala kararında da uygulanmazsa eğer bu 18. madde kararlarının uygulanmaması biriktiği için Bakanlar Komitesi önünde hı hı. burada da bir... ...böyle bir sürece belki götüren bir sonuç evet. doğurabilir. Ben şunu anlıyorum. Üç dersden muhalefet şerhinde 8. paragrafta... ...gezi olaylarına katılmak ve desteklemek... Tek başına suç sayılamaz. Buradaki temel mesele başvurucunun şiddet içeren eylemlerle ilgisinin somut olgularla evet. gösterilmesidir. Bence kuvvetli belirti yok demişti. Hı -hı. Aslında İnsan Hakları Mahkemesi de bu saptamayı evet. e, aynen e, uluslararası camia önünde yinelemiş oldu. Ve bu davaya da doğrudan etki evet. edecek. Dolayısıyla hükümet itiraz edermiş, büyük daireye etmezmiş, orada bir panel açılırmış, <gülüyor> orada bir durum değişikliği olurmuş gibi olasılıkları bertaraf etmek Hı -hı. gerekiyor aslında. Çünkü... İhtimal veriyor musunuz böyle bir itiraz olursa sonucun? bu kanet kadar... kesinlikle itiraz eder ee, ama mahkeme bu kadar güçlü bir e, karardan sonra kabul eder mi panel bunu bilmiyorum. Belki başvurucuların da belirli yönlerden itirazı olursa e, kararı belki hani iki tarafı da e, düşünerek olabilir. Tutukluluk sürer mi sizce? İyi niyetli, imser bir, iyi niyetliyorum. İmser bir yorum yapar <gülüyor> mısınız? Bey olsaydı kesinlikle imser bir yorum yapardı. <gülüyor> yani çok keşke hemen tahliye olsa. Kararın gereği gelence aslında gen yani 46. madde uyarınca Bu yazılmış bir karardan sonra şu anda sonra... zaten ...çıkmış olması gerekiyordu. Gerekirdi diyorsunuz. İnşallah perşembe günü programı... ...umarım. ...tahliye haberlerini almış oluruz. Efendim umarım. çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yine zaman yetmedi. Bir başka programda... Daha uzun uzun konuşuruz birlikte umarım. ...birlikte olmak üzere. Saygılar sınıyoruz. Teşekkürler. Sağ olun.